Onun konuştuğu her şey vahiydir diyor. Din alanında onun konuştuğu her şey Allah Subhanehu ve teala vahiy olduğunu bize belirtiyor. Ve eğer böyleyse, eğer bu peygamber aleyhissalatu vesselam kendi nefsinden konuşmuyorsa, bize ulaştırmış oldukları sadece ve sadece Allah'tansa o zaman arkadaşlar din alanında bize her şey, söylediği her şeye ona tabi olmak zorundayız ve ona itaat etmek zorundayız.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 ve men it'a illaha ve rasulehu faqad faze fawzan azima diyor Allah. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte o büyük bir kurtuluşla kurtuluşa ermiştir. Ve it'i'u'llaha ve'r-rasule le'allekum tuflihun. Eyak kurtulmak istiyorsanız Allah'a ve Resulüne itaat ediniz ki umulur ki kurtuluşa erenlerden olursunuz diyor. Allah subhanahu ve taala arkadaşlar. Yine arkadaşlar, yine arkadaşlar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 ben İsrail 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam. Benim ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Evet ya Allah. Biz seni tasdiq ediyoruz bu konuda ve Peygamber diyor ki hepsi ateştedir. 73 fırkanın hepsi ateştedir. Sadece bir fırka kurtulacaktır. 73 fırkadan